Bismillahirrahmanirrahim, çok değerli Diyanet TV izleyicileri, İlmahal programımızın yeni bir bölümüyle huzurlarınızdayız. İnşallah bu bölümde de yine ibadet hayatımızı en güzel şekilde yerine getirmek için gerekli olan, faydalı olan bazı bilgileri sizlerle paylaşmış oluruz. Bundan önceki bölümlerimizde namaz ibadetine başlamıştık. Ve namaz ibadetine hazırlık niteliğindeki bazı bilgileri sizlere aktarmaya çalışmıştık. Ee, bir önceki bölümümüzde namazın şartları konusunu büyük ölçüde tamamlamıştık. Bunlar altı taneydi bildiğiniz gibi. Necasetten taharet, hadesten taharet, setre avret, istikbali kıble, vakit ve niyet şeklinde sıralamıştık. Ve bunlarla ilgili bilgileri de vermiştik. Hadesten taharet... Yani abdestsizlik ve gusül gibi namaza aykırı olabilecek bazı durumlar varsa onların giderilmesi anlamına geliyordu. Su ile bu, bunu yapma imkanı yoksa teyemmüm de yine hadesten taharetin bir parçası olarak yine bu konuyla ilgiliydi. Necasetten taharet dediğimizde namaz kılacak yerimizin, namaz kılacak elbisemizin ve bedenimizin bir takım kirlerden arındırılması anlamına geliyordu. E, tabii ki vakit konusu çok önemliydi e, namazda ve bu uzun uzadıya hangi vakitlerde hangi namazlar kılınır onlara da açıklamaya çalışmıştık. İstikbali kıble dediğimiz namazda mutlaka Kabe cihetine, eğer görüyorsa Kabe'nin bizzat kendisine, görmüyorsa Kabe'nin yönüne dönmemiz e, gerekiyordu. E, e, setre avret deyince de e, bedenimizi e, gerek günlük hayatımızda gerekse namazda, Örtmek, kapatmak anlamına geliyor ama namazın e, e, yerine gelmiş sayılabilmesi için bazı e, ölçüler vardı. Bunlar kadınlar ve erkekler için de biraz farklılıklar arz ediyordu. Bu konuları da sizlerle paylaşmıştık. Niyet dediğimiz ise namaza başlamadan önce mutlaka hangi, namaza, e, hangi namazı kılacağımızı belirtmiş olmamız gerekiyordu. Bunu kalbimizden içimizden söylememiz yeterliydi. Bunu dille söylemek müstahap olmakla beraber zorunlu da değildi. Niyetin de mutlaka namaza yakın yani biraz sonra göreceğimiz başlangıç tekbirine yakın olarak alınması gerekiyordu. Evet e, bu şekilde daha önceki bölümlerimiz yani bir önceki bölümümüzde e, sizlerle paylaştığımız bilgileri kısaca tekrar ettikten sonra şimdi namazın rükünleri konusuna geçebiliriz. Daha önce rükün nedir, şart nedir bunları açıklamıştık hatırlayacaksınız. Şart deyince bir şeyin olmazsa olmazı, o olmadan o şey olmuyor ama onun dışında olan bir şeydi. Yani mesela abdest e, namaz için e, mutlaka gerekli ama abdest almak namazın bir parçası değildi. Ama rükün dediğimizde e, bizzat o namazın parçasını teşkil eden ve o olmadığı zaman da namazın geçerli olarak eda edilmiş sayılmayacağı bir takım e, hususlara da rükün adını vermiştik. Bunlar da yine namazın farzlarını e, oluşturuyordu ve altı taneydi. Neydi bunlar? Birisi tekbiri dediğimiz başlangıç tekbiri, ikincisi kıyam, üçüncüsü kıraat, dördüncüsü rükû, beşincisi secde, altıncısı ise namazın sonunda en sonunda e, tahiyyatı okuyacak e, kadar bir süreliğine e, oturmak e, bu da yine Namazın rüknünü teşkil ediyordu. İsterseniz sırayla bundan sonra bu rükül ilgili kısaca e, zorunlu olan bilmemiz gereken bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışalım. Birincisi yani birinci rüknü iftitah tekbiri'dir. İftitaah tekbiri demek buna tahrime tekbiri de denir. Namaza başlama e, tekbiri'dir. Artık e, iftitah tekbirini aldıktan sonra namaza aykırı hiçbir şeyde bulunamayız. E, normal hayatımızda yapmış olduğumuz bazı şeyler namaza aykırı davranışlar haline gelir ve bunu yapamayız yani. O yüzden tahdime dediğimiz yani bir takım davranışları haram kılan, onları yasaklayan anlamında iftitah tekbiri, başlangıç tekbiri adını veriyoruz. Namaza başlamak için kişinin eğer güç yetirebiliyorsa ayakta ve kendisinin işitebileceği kadar bir sesle Allahu ekber diyerek e, iftitah tekbirini yahut da hani tahrime tekbirini alması gerekiyor. E, bildiğiniz gibi yani hepimizin günlük e, namaz kılarken de yaptığımız gibi Hanefi mezhebine göre iftitah tekbiri alınırken e, erkekler ellerini yani kulak e, hizalarına kadar e, kaldırıyorlar. Kadınlar ise omuz hizalarına kadar e, kaldırıyorlar. E, Şafii ve de, yani e, her yani iki, her ikisinde de yani iftitah tekbiri alırken ve rüküye eğilirken sadece iftita tekbirinde de değil hatta rükudan da kalkarken elleri omuz hizasına kadar kaldırmış oluyorlar. Bu da sünnettir. Namazın sünnetini oluşturur. Ama iftita tekbirinde Allahu Ekber demek vaciptir ve mutlaka bunun yerine getirilmesi e, gerekir. Bir önemli bir şey iftita ile ilgili olarak. Niyetten sonra iftita tekbirinin alınmış olması gerekir. E çünkü niyetin önce yapılması lazım. İftita tekbiri namazın bir parçasını teşkil ettiği için eğer niyetten önce iftita tekbiri alınmış olunursa yani başlangıç tekbiri alınırsa sanki namaza niyetsiz bir şekilde başlamış olacaktır. O yüzden niyetimizi yapıp hemen akabinde iftita tekbirini almak gerekir. Evet yani gücü yeten dedik ki kişinin e, farz vacip namazlarda iftita tekbirini e, yani kıraatten e, önce e, alması gerekir ve ayakta almasında e, yarar vardır. E, ayakta güç yetirebilen ayakta alır daha sonra güç yetiremiyorsa oturabilir de. E, şeyleri ise nafile namazlarda ise belki biraz sonra bunları göreceğiz. E, yani iftita tekbirinin ayakta alınması şartı yoktur. Eğer oturarak namaz kılacaksa e, oturarak da iftihat tekbiri alınmış e, olabilir. Evet, e, kıyam konusuna geçebiliriz. Kıyam e, belli bir süre namazda yani kıraat yapabilecek ölçüde yani asgari kıraati yerine getirebilecek ölçüde ayakta kalmak anlamına geliyor. Asgari e, kıraatin, yani kıraat da aynı zamanda namazın rüklünü oluşturuyor. Asgari kıraatin ölçüsü biliyorsunuz yani Hanefi mezhebine göre e, bir e, Kısa sure yahut da o kısa sureye denk gelecek ölçüde üç kısa e, ayettir. Yani bu kadarlık bir e, Kur'an-ı Kerim'den belli bir miktar okumak e, farzdır. Bunun mutlaka yerine getirilmiş olması e, gerekir. E, Şafii mezhebine göre fatihasız namaz olmayacağı için mutlaka yani fatihanın okunması gerekiyor. Kıraat e, yapılabilmesi için, kıraat rüklünün yerine gelebilmesi için. Dolayısıyla bu süre e, ayakta durmak Ayakta kıyam e, kıyamı oluşturuyor yani gerek hanefilere göre gerek şafilere göre olmazsa olmaz mutlaka gerekli olan kıra, kıraat miktarınca ayakta durma namazın rüknünü oluşturuyor. Evet biraz önce istatah tekbirinde de söylediğimiz gibi tabii ki kıraat namazın rüknüdür ama buna güç yetirebilen kişiler için bu e, gereklidir. Güç yetiremeyen e, kişiler için. Mümkünse yani iftitaht tekbirini ayakta alıp daha sonra namazlarını oturarak yahut da farklı şekillerde ima ile kılacak olanlar için kıyam görevi de, kıyam rüknü de kendilerinden düşmüş olur. Yani bu güçle alakalı bir şeydir. Bir özür bulunmadığı sürece farz vacip namazların mutlaka yerde yahut da eğer bir araç üzerindeyse onu durdurmak şeklinde e, rükü ve secdeli bir şekilde e, yapılmış olması gerekir. Ama bir zorunluluk varsa, e, bu zorunluluklar neler olduğunu belki kısaca biraz sonra e, zikrederiz. Bir zorunluluk varsa e, hayvan üzerinde ya da araç üzerinde, otobüs üzerinde, uçak üzerinde de e, kıyam ve kıraat görevi yerine getirilmiş olabilir e, ve e, bu konuda e, imkan ölçüsünde ayakta durulur, durulamıyorsa oturarak da bu görev yerine getirilmiş olur. Fakat bu farz ve vacip namazlar içindir. Nafile namazlarda kıyam şartı yoktur, değerli izleyenler. Dolayısıyla hani güç yetirebilse bile bir insan ben oturarak namaz kılmak istiyorum diyebilir ve namazını kılabilir. Kıyam kendilerinden düşmüş olur, ama kıraatini yine oturarak yerine getirmiş olabilirler. Tabii günümüzde. Ee, değişik yani eskiden de vardı bir takım ulaşım araçları binekler ama günümüzde iletişim araçları ve ulaşım araçları çok daha çeşitlenmiştir. İşte uçakta e, ya da otobüste, trende, e, gemilerde namaz kılmak mecburiyeti e, hasıl olmaktadır. İşte buralarda bizim İlmihal kitaplarımızda nasıl davranılacağı yani kıyam ve kıraati nasıl yerine getirileceği e, uzun uzun anlatılır. E, mümkün mertebe, tekrar ediyoruz, mümkün mertebe e, ayakta e, kıbleye dönük bir şekilde ve rükulu, secdeli şekilde bu namazları eda etmek şarttır. Ama hiç olmazsa farz ve vacip namazları kıyam ve kıraati ayakta olarak yapacak şeklinde bunları yerine getirmek gerekir. Ama bunu yapabilecek bir e, imkanımız yoksa, tekrar söylüyoruz, e, bunları oturarak da e, eda edebiliriz. Aslında bizim İlmihal eserlerimizde gemide namaz kılmakla ilgili detaylar anlatılır. Denilir ki işte e, mümkün mertebe ayakta ve kıble tarafına dönülerek namaza başlanır. Eğer e, geminin istikametini seyrini takip edebiliyorsak e, namaz sırasında kıble tarafından döndükçe biz de o tarafa e, dönmüş e, oluruz. Tabi günümüzde belki bu, e, bu tür e, vasıtalarda e, şeyler de vardır mescitler de vardır. Her zaman bu kıble yönünü görme imkanı yoktur ama hiç olmazsa namaza başlarken kıble yönüne dönüp daha sonra mümkün mertebe kıble yönüne kılmaya çalışmak ama bu mümkün olmazsa yine hangi tarafa dönebiliyorsak, hangi imkanı bulabiliyorsak o tarafa dönerek namaz, namazımızı eda etmek mümkündür. Evet kıraatla ilgili, kıyam ve ile ilgili bilgileri de bu şekilde özetlemiş oluyoruz. Rükü ve secde konusu vardır. Değerli izleyenler rükû ve secde namazın temel rükünlerinden bir tanesidir. Ama burada da yine güç yetirebilenler için bu söz konusudur. Bir hastalık nedeniyle ayakta duramayacak insanlar varsa, rükû da yapamıyorlarsa onların ima ile rükularını ve secdelerini yapmaları mümkündür. Rükû bildiğiniz gibi namazda hani kıyandan sonra belli belli şekillerde eğilmek anlamına geliyor. Yani bu eğilme güç yetirebilenler için erkekler için yani mümkün mertebe sırtımız düz olacak şekilde başımızla sırtımız düz olacak şekildedir. Ama bayanlar için biraz dizlerini kırarak biraz hafif kambur bir şekilde namazlarını rükularını yapmaktadırlar. Rükularını bu şekilde yapabilenler için bunu yapmak gerekir. Ve rükuda da hiç olmasa Sübhane Rabbiyel Azim diyecek kadar e, kalmak gerekir. Rükudan kalktıktan sonra da buna kavme diyoruz. Bir süre e, bekleyip ondan sonra secdeye gitmekte yarar vardır ki bunlara da biz tadili erkan adını veriyoruz. Bu Hanefi mezhebi için vaciptir. Diğer mezhepler için e, farzdır. Namaza rükuda yetişen kişi değerli izleyenler. O namazın o rekatına yetişmiş sayılır. Rükûyu kaçıran da yani secdede ve daha sonra yani oturma halindeyken namaza yetişen kişi o rekatı tekrar etmesi gerekir. Onu kaçırmış kabul edilir. Hani imama uyarken bunlar daha çok gündeme gelir. İmama eğer rükûda yahut da daha önce yetişmişse o rekata yetişmiş sayılır. Rükûdan sonra yetişmişse o rekat eksik kalmış kabul edilir. Secdede yine... Rükuda olduğu gibi namazın rüküllerinden birisidir ve sözlükte yani itaat etmek, teslimiyet, tevazu ile eğilmek gibi anlamlara gelir. Rükudan sonra belirli uzuvlarımızı yere koyarak yani iki kere yapılan, iki kere yere kapanma anlamına geliyor secde. Her ikisi de rükünlerindendir namazın. Bunlardan bir tanesi eğer özürsüz olarak terk edilirse bu rükün yerine gelmemiş olur. Ama belli bir özre mebni olarak terk edilirse bunun e, namaz içerisinde telafisi mümkünse telafi edilir. Yoksa sehiv e, secdesiyle e, bunun e, telafisi cihetine gidilir. Bunlar farzdır yani. E, bir hadisi şerifte, Kulun Rabbine en yakın olduğu hal, secdeye varmış olduğu haldir buyurulmaktadır. O yüzden e, namaz ibadetinin belki Allah'a insanı en yakın e, kıldığı yer secdedir. Yani secde halindeyken de Subhane Rabbiyal Ala e, deniliyor ki bu da namazın yine sünnetlerini oluşturuyor. Yani sünnete uygun bir secdenin yerine gelmesi için e, yüzümüzü e, yani alnımız ve burnumuz ikisi e, birlikte yere konacak şekilde e, koymuş olmamız gerekir. İki dizimizi, iki ayaklarımızı ve iki ellerimizi de yere koymamız gerekiyor. Hanefilerde bildiğiniz gibi e, secdede alnı e, koymak farzdır. Burnu koymak ise vaciptir. Eğer alnımızı e, koymadan secde yapmışsak bu e, farz yerine gelmiş olmaz. Ama... Ee, kasten olmamak kaydıyla eğer burnumuzu e, yere koymamışsak bir vacibi terk etmiş anlamına gelir ki bunu e, sehif secdesiyle telafi etme imkanı e, vardır. Ama bu kasten terk edilmişse elbette ki bunun iade edilmesi e, gerekir. Evet e, değerli izleyenler eğer bir zaruret sebebiyle bir kişi tabii ki e, alnını yüzünü Yere koyamıyorsa ima ile de secde yapabileceğini söylemiştik. Eğer çok bir sıkışıklık varsa, cemaat çok kalabalıksa önümüzdeki kişinin sırtına da secde edilebilir. Ee, e, secde edeceğimiz yerin Hani bu bilgiyi de vermek lazım Sert olması gerekir Yani yüzümüzü koyduğumuzda Alnımızı burnumuzu koyduğumuzda O yerin sertliğini hissedebileceğimiz Şekilde olması gerekir Hani böyle bir e, sünger gibi ya da saman gibi hani, e, Pamuk gibi yumuşak şeyler üzerine Secde e, yapmamak e, gerekir Secde esnasında Sübhanen Rabbi'yle ala denilmesi gerektiğini Zaten e, söylemiştik Evet e, secdeden sonra Yine namazın bir rükne olarak teşehhüt miktarı oturma vardır. Tabii bu oturmalar iki rekatlı namazlarda, üç rekatlı namazlarda, dört rekatlı namazlarda farklılık arz ediyor bildiğiniz gibi değerli izleyenler. iki rekatlı namazlarda iki rekattan sonra oturduğumuz zaman bu namazın rüknünü oluşturur ve bu farzdır. Mutlaka buna biz Kade-i Ahira adını veriyoruz. Yani son e, ot, oturuş adını veriyoruz. Bu e, oturmayı en azından tahiyat ok e, okuyacak bir süre oturmayı e, eksik bırakırsa namazımız e, tamamlanmış olmaz. Çünkü bu e, farzdır. E, tahayyat okumak ise yani bu oturma farzdır ama bizzat ta e, tahayyatı e, okumak ise vaciptir. E, bunu e, terk edilmesi durumunda bir vacibi terk etmek gibi kasten ya da e, sehven hataen olursa ona göre davranmak gerekir ama e, bizzat oturmanın kendisi farzdır. Üç ve dört reketli e, namazlarda ise iki defa e, oturma söz konusudur. Birinci oturuşa Kade-i Ula diyoruz yani ilk oturuş anlamındadır. İkinci oturuş ise yine sabah namazının son oturuşunda olduğu gibi Kade-i Ahira adını veriyoruz yani son oturuş diyoruz. Bunlar da ilk oturuş vaciptir Hanefi mezhebine göre son oturuşlar ise e, farzdır. Dolayısıyla ilk oturuşları e, unutursa bir insan onu e, telafi etmesi mümkündür. Hatta telafi edemezse sehir secdesiyle e, bunları e, bu eksiklikleri gidermiş olur. Ama son oturuşu mutlaka yerine getirmiş e, olması gerekir çünkü bu farzdır. Son oturuş olmasa namazımız eksik kalır olmaz. Peki. E, Etti hayatı e, okumak dedik e, vaciptir ama biz namazlarımızda başka dualar da okuyoruz mesela Allahu salli ala e, e, Muhammed Allahu maṣallā ala Muhammedin wa ala ali Muhammed Allahu maṣallā Allahu mabarak ala Muhammedin ve ala ali al Muhammed. E, al Muhammed gibi bu duaları da okuyoruz bunları okumak da sünnettir ama e, e, bunları e, yani yerine getirmemişse bir insan yine de namazımız e, tamam olmuş olur. Sünnet, e, namazın sünnetleri ayrıca sevap kazanmak için yapmış olduğumuz ilave e, hususlardır. Şimdi namazda dikkat etmemiz gereken bir şey de namazda selam vermemiz gerekir. Namazda e, selam e, Hanefi mezhebine göre e, vaciptir. Hatta hani Esselamu demek vaciptir. E, Selamünaleyküm demek de e, sünnettir derler. Böyle bir ayrım da yaparlar. Ama mutlaka e, bir en azından bir tarafa selam vermiş olmak e, gerekir. E, bir de taadili erken diye bir kavramımız var bizim e, namazlarla ilgili olarak. Bunu biraz da bu e, rükû ve secdeleri anlatırken anlatmaya e, çalışmıştık. Taadili erken demek e, namaz kılarken özellikle rükû yaparken, secdeleri yaparken, rükûdan kalktığımız zaman e, secdeye giderken ayakta bulunduğumuz zaman iki secde arasında yani böyle organlarımızın sükune erip organlarımızın e, böyle oturup sakinleşene kadar bekleyip ondan sonra diğer e, rükunları ya da diğer namazın e, hareketlerini yerine getirmeye tadili erken denir. Mesela rükuda, rükuda işte Sübhane Rabbiel Azim diyecek kadar durmak, kalkınca hemen hani hareketimizi sona erdirip ayakta yine aynı şekilde Sübhane Rabbiel Azim diyecek kadar durup ondan sonra gitmek. İşte iki secde arasında da bunları yapmak bunlara tadili erken deniliyor. Bu da bazı mezheplere göre rükündür ama Hanefi mezhebine göre bu ayrı bir rükün olarak zikredilmez, vaciptir. Ama vacibi namazın vacipleri de bildiğiniz gibi çok önemlidir. Bunları e, terk etmemek gerekir. Ama bir şekilde bunlar e, bu şekilde e, yerine getirilmemişse bir vacip terk, edildiğine, terk edildiğinde nasıl davranılması gerekiyorsa o şekilde davranmak gerekir. E, böylece namazın bu 12 tane farzını e, açıklamış olduk. E, bunların bir kısmı şartlarını oluşturuyordu. Bir kısmı ise rükünlerini oluşturmuş oldu. Daha önce aslında kısmen namazın vaciplerinden de bahsetmiş olduk ama burada belli bir Düzen içerisinde belli bir sırayla. Bunları topluca açıklamakta fayda var. Bildiğiniz gibi namazın vacipleri hanefi mezhebine özgü bir kavramdır. Diğer mezheplerde bunlar ya farzdır ya da sünnet kategorisine girer. Vacip demek hanefilerde yani yine farz gibidir. Ama hani delilinde bir zannilik, bir ihtimal söz konusu olduğu için ameli farz denilir bunlara. Yani yine mutlaka yapılması gerekir. Ee, ama yapılmadığı takdirde de sehiv secde yani kasten yapılmazsa bunlar sehiv secdesiyle telafi e, edilebilir. Ee, burada kısaca e, bunlardan da e, bahsedelim isterseniz. Ee, bir defa Hanefi mezhebine göre e, namazda Fatiha okunması vaciptir. Evet belli bir süre kıraatte bulunmak farzdır ama mutlaka Fatiha'nın okunması namazın vaciplerini oluşturmaktadır. Tabii ki namaza Allahu ekber lafzı ile başlamak da daha önce de söylediğimiz gibi namazın vaciplerindendir. Fatiha'yı okumak diğer mezheplere göre farzdır. O olmadığı takdirde zaten bu rükün yerine gelmiş olmaz. Fatiha'dan sonra ee, bir kısa e, sure ya da o ölçüde üç tane kısa ayet okumak da ki buna damm-ı sure denir. Yani bir sure eklemek anlamına gelir. Bu da yine Hanefi mezhebine göre namazın vaciplerindedir, maciplerindendir. Öyle bir e, dam ı sure yapmak yani sure eklemek Fatiha'ya e, farz namazların ilk iki rekatında vaciptir. Ama e, diğer mezheplerde, Fatiha okumak farzdı, bir sure eklemek e, sünnettir. Hanefilerin vacip dediğini onlar sünnet diyorlar. Bir başka şey yine e, namazın vacipleri konusunda. Bildiğiniz gibi e, namazın e, bazı namazlarda kıraat sesli e, yapılır, bazılarında ise e, sessiz yapılır. Sessiz yapılması gerekenin sessiz, sesli yapılması gerekenin sesli yapılması da vaciptir. E, mesela e, özellikle cemaatle kılınan namazlarda... Sabah namazında, akşam namazında, yatsı namazında ve cuma namazlarında imamın sesli olarak okuması gerekiyor. E, gündüz kılınan namazlarda ise işte öğle namazında, ikindi namazında sessiz olarak okunması gerekiyor. İşte e, bu e, kişi bireysel olarak kıldığı zaman yani münferret olarak kıldığı zaman da e, yine gece namazlarında sessiz olarak okuyabilir, isterse sesli de okuyabilir. Ama gündüz namazlarında mutlaka yine onun da sessiz okuması gerekir. Buna aykırı davranırsa bir vacibe aykırı davranmış olur. Bayram namazlarında değerli izleyenler, üçer tane ilave tekbir alınması gerekiyor ki, bayram namazı konusunu ele alırken bunları ayrıca sizlerle paylaşacağız. Buradaki bu üç tekbir de yine namazın vaciplerindendir. Hatta, İkinci rekattaki rü, rüküye giderkenki tekbir de yine o e, ilave tekbirlerle beraber olduğu için o da yine vacip olarak e, kabul edilmiştir. Yine vitir namazında yani Hanefi mezhebine göre vitir namazı da vaciptir. Ve bu vitir namazında kunut okumak da yine e, namazın vacipleri kapsamındadır. Biraz önce ee, belirttiğimiz gibi yani secde konusunda secdede alın ile e, burnu beraber yere koymak da namazın e, vaciplerindendir. E, üç veya dört rekatlı namazlarda ikinci rekatın sonunda e, oturmak e, demiştik ki Kade-i e, yani birinci oturuş anlamına geliyordu. Bu Hanefi mezhebine göre vacipti. Sonunda oturmak ise farz e, olan oturmayı teşkil ediyordu. Yine yine daha önce belirttiğimiz gibi e, bu oturuşlarda ettehiyatü'yü bizzat ettehiyatü'yü okumak da namazın vaciplerinden oluyordu. Bir başka şey önemli yine Hanefi mezhebine göre vacip olarak kabul edilen çok önemli bir şey de hani dedik ya e, eğer namazlarımızı e, farzlarını geciktirmişsek yahut da namazda bir vacibi e, kasten olmayarak e, terk etmişsek Bunların sehif secdesiyle, yanılma secdesiyle telafisi mümkündü. İşte bu şekilde yanılma secdesi yapmak da yine vacip niteliğindedir. Tadili erkana riayet etmek, yani az önce anlattığımız rükû ve secde yaparken bunları usulüne uygun bir şekilde, düzenli bir şekilde yapılmakta da yine Hani da Hanefi mezhebine göre vacip kapsamına giriyordu. Ee, yine namazın e, sonunda e, selam vermek de e, Hanefi mezhebine göre vacipti. E, şimdilik bu bölümümüzü burada tamamlayalım. E, bir sonraki bölümde yine namazın e, sünnetleri kısmından başlamak üzere diğer namazla ilgili bilgilerimizi açıklamaya devam ederiz. Bir sonraki bölümde beraber olmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyorum.